Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bugün şiddetsiz İletişim'de temel ayrımlar, anahtar ayrımlarda devam ediyoruz. Konumuzda itaat etmek mi, öz disiplin mi? Anahtar ayrımlar deyince yine ilk defa dinleyenler için biraz ne demek istediğimizden söz edelim Canan ne dersin? Evet. Yani sen ilişkilerimizde nasıl kendimizle olan ilişkilerimizde karşımızdaki yanımızdaki sevdiklerimizde olan ilişkimizde nasıl bir yol ilerli nasıl bir yol alabiliriz gibi bir şey geliyor bana bir ışık. Evet bir pusula <gülüyor> şey gibi hayatın içinde ben şefkatli iletişim kurmak istiyorsam nelere dikkat edebilirim diye baktığımda şiddetsiz iletişim merkezinin eğitmenlerden topladığı katılımcılardan topladığı çeşitli ayrımlar var. E bunlar bize bir pusula gibi hizmet ediyor. E zaten e bu zannediyorum Marshall Rosenberg'in ilk e kitabın başında da yazdığı konuyla çok ilgili bir şey Canan. E şey diye başlıyor ya Marshall bütün bu yolculuğa Nasıl oluyor da hani bazı insanlar en zor koşullar altında bile şefkat kapasitelerini koruyorlar da biz koruyamıyoruz diye bir soruyla başlıyor şiddetsiz iletişimi araştırmaya, aramaya ve ondan sonra geliştiriyor bu metodu. Zannediyorum o sorudan itibaren bizim için çok kıymetli bir şey temel ayrımların farkında olmak. Senle de bu sezon, bu radyo sezonunda anahtar ayrımlarda aramıyoruz. Birlikte anlamaya çalışıyoruz, yolculuk yapıyoruz. Evet, şefkate engelleyen iletişim diye de toplu olarak da söyleyebiliriz. Ee, sırayla yapmaya başladık, ee, artık bayağı ilerledik, ee, sezon sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet, bu, bu haftaki, senin de söylediğin gibi boyun eğmek mi, öz disiplin mi? Evet. Değil mi? Yani bu şey bu aklıma hemen şey geliyor. Marshall, Marshall Rosenberg'in söylediği yani dilimizde utanç ve suçluluk yaratmada muazzam bir güce sahip bir ek var diyor. Bu ek e, melimalı ekler. Yani başka seçeneğin olmadığını ifade eden ek, ekler. Ee, genellikle kendimizi değerlendirdiğimiz zamanda bu yaygın biçimde kullanıyoruz bu meli ekleri bu şiddet dolu bir ek diyor gerçekten e, o kadar da bilincimize o kadar işlenmişler ki yani onsuz yaşamayı hayal bile edemiyoruz yani daha çok benim mesela kullandığım e, radyodaki e, radyoda olduğum için beni göremiyorlar ama baya bir e, fazla kilom var yaklaşık 20 kilo kadar e, hep benim kendime söylediğim şey çok yememeliyim daha önce yani burada çok yememeliyim deyince hep bende oluşan şey bir direnç <gülüyor> e, orada seçim hakkım yok sanki orada bir sıkışmış bir şey var e, o, genellikle zaten bu diyet diyetisyen hikayelerinde tıkanıyorum. bir türlü devam edemiyorum çünkü orada e, verilen listeye uymak e, işte sabah şu kadar yiyeceksin e, akşam bunu yapacaksın şudur o bir format olarak bana geldiği zaman orada özgür izletmediğim için genellikle tutamıyorum böyle şeyleri. Şimdi yaklaşık bir seneden beri ezeözengi ile çalışıyorum bu kilo ile ilgili e, ve orada şunu fark ettik yani biz e, gerçekten ihtiyacımız ne? Bizim ihtiyacımız sağlıklı olmak yani sağlıklı olmak ihtiyacımızı önümüze aldığımız zaman onunla ilgili seçim yapabiliyoruz. Yemek yememeliyim şunu etmemeliyim dediğimiz zaman veya diyet listesine uymalıyım. Ee, o zaman orada tıkanıp kalıyoruz ama ihtiyacımızı fark ettiğimiz zaman veya kendi duygularımızı, yemek yerken duygularımızı fark ettiğimiz zaman Aa, bir dakika ya benim galiba çok stresliyim, biraz dinlenmeye ihtiyacım var, yemek değil de başka ne yapabilirim? Belki onunla konuşmak, beraber konuşabilmek, bir şeyleri paylaşmak bize daha iyi gelmeye başladı. Evet senin var mı böyle örneklerin? Benim böyle örneklerim var. Benim sigara ile başım beladadır. Çok küçük yaşta sigara bağımlısı oldum ve sigarayı bırakman lazım diyen herkese isyan ettim. Ben boyun eğmekten çok isyan ederdim. Sonra biraz yaşım ilerleyip böyle söyleyen insanlara anlayışım gelişince de bir boyun eğmeye çalıştığım zamanlar oldu. Ben boyun eğdiğimde ya da itaat e ya da isyan ettiğimde ee, bunun sonu hep hüsran oluyor yani zaten e, ya yapamıyorum devam ettiremiyorum ya da kendim çok mutsuz oluyorum Biraz bu konuda e, ben şeyden söz etmek istiyorum Canan e, hani niye boyun eğmek ve itaat etmek e, şiddetlidir de e, Niye öz disiplin şefkatlidir diyor bizim şiddetsiz iletişim camiası biraz oraya değinmek hı hı. istiyorum Evet Şimdi bu e, Livlarsın, e, yine Katarina Hoffman'la birlikte e, bu konuda yazdığı kitapta çok güzel bir anahtar vermiş bu konuyu anlamak için. Diyor ki aslında bu işin püf noktası bir eylemi neden yaptığına ilgili. Yani neden bu eylemi yapıyorum sorusunu sormakla ilgili diyor. E, neden mesela biz e, dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Bir eğitim programına katılıyor ve o eğitim programının bir tane böyle listesi var. Dedi ki kurallar böyle işte bunları bu dosyaları hazırlayacağım ondan sonra bu şeyleri koyacağım içine dedi. Ben de şeyi sordum neden? Mesela neden sorusunu sormamakla ilgili yer bana çok kıymetli geliyor. Boyun eğmeye başladığımız yer çünkü neden diye sormadığımız yer. Hiç sorgulamıyoruz. Kurallar böyle. Ya da böyle gelmiş böyle gider bunu yapmalıyım ve bunun arkasına baktığım zaman ben biraz hani böyle içinde durup böyle derin bir nefes alıp iyice içine girdiğim zaman hani niye bu soruyu sormuyoruz kurallar böyle diyoruz diye. Aslında dibinde de e, ciddi bir korku var ve o korku zannediyorum ilk boyun eğmeye başlamayı öğrendiğimizde bastırmaya da başladığımız bir korku korkuyla da bağlantımız yok. Dolayısıyla da bütün hayat boyun eğme üzerinden aktığında, itaat etme üzerinden aktığında aslında ben onun içinde hapisim. Çünkü eğer her şey böyle mesela sen kilo vermelisin, ben de sigarayı bırakmalıyım da e, belki biraz daha hayat ilerleyebilir. Ama ikisinde de ikimizin mutsuz olacağına ben garanti veriyorum. Kendimize en azından şiddetli olacağımıza garanti veriyorum. Ama daha büyük meselelerde, daha makro konularda neden sorusunu sormadığımda Hayatı zenginleştirecek hiçbir etkim yok. Bir insan olarak bu hayata geldiğimde e, hayata zenginlik katacak hiçbir eylem yapmadan gelip gitme ihtimalim var. Dolayısıyla e, öz disiplini koyuyor bunun karşısına siddetsiz iletişim merkezi. Öz disiplinde e, benim anlayabildiğim kadarıyla kendi ihtiyaçlarımla bağlantı içinde. Ben yani, ihtiyaçlarımı karşılayacak eylemler yapmak. Ve güçlü bir yer. Hani gücü de konuşmuştuk daha önce. Miki Kaştan'ın e, tanımı geliyor aklıma güçle ilgili. Güç şiddetsiz iletişimde... E, ...ihtiyaçları karşılamak için... ...gerekli kaynakları harekete geçirme kapasitesi. Öz disiplinim eğer ol, e, varsa ben ihtiyaçlarımla e buluştuğumda bunları karşılayacak kaynakları harekete geçirebilecek bir kapasiteye e sahip olabilirim. Yani güçlü olabilirim. Aynı şeyi düşünüyorum. Ben de Marshall'ın gene kitapta bir yaşam dili ee, şiddetsiz iletişim kitabında da yazdığı gibi yani kendimizi çok hoşuma giden bir şeysi var. Kendimizi düzenli olarak yargılarsak, suçlarsak ve talepte bulunursak insandan çok sandalye gibi hissetmeye başlarız diyor. Yani o insan halimizi uzaklaşırız diyor. Ee, burada gitmek istediğimiz yerde yani kendimize karşı yani yemek yedikten sonra da böyle bir suçluluk nefret, hay Allah neden yaptım ...dediğin zamanda da... ...bunun yerine... ...yani nasıl saygı ve şefkatle yaklaşmaya deneyebiliriz... E, ...ikinci şey o... ...yani orada seçim gerçekten çok önemli... ...çünkü genellikle yapmalıyım, etmeliyim de... ...bir dediğin gibi bir korkudan da kaynaklanan bir şey var... ...o suçluluk da getiriyor... ...kızıyorsun kendine, utanıyorsun da... ...ama burada... Bu ...anahtar ayrımda ki şey... Ee, seçim yapabilirsin, ee, seçim yoktan seçim yapabilirsin'e geçmek ve keyif alacağın bir şey ve ne zaman keyif almadığın bir şey yaptığın zaman bir dur bak bakalım ne oluyor. O zaman hani içindeki o canlılık zaten o hissediyorsun bir canlılık yok bir keyif yok o zaman e, yani bir bak ya yani sen bunu niçin yapıyorsun ödül almak için mi yapıyorsun? Yoksa cezalandırılmamak için mi yapıyorsun? Bu iş yerlerinde çok çok maalesef oluyor. Daha önceki programlarda da söyledim. Ben kendi iş yerimde işveren olarak, yönetici olarak çalışıyorum. Ve orada bazen bana ama siz böyle istediniz Canan Hanım dendiği zaman o kadar üzülüyorum ki. Çünkü orada benim... ...benim istediğimin bir önemi yok, ben orada işbirliği ihtiyacım var... ...beraberlik, işbirliği, verimlilik istiyorum... ...ama siz böyle söylediğiniz diyen, diyen birisi sorumluluğunu almıyor... <gülüyor> ...o işin sorumluluğunu almıyor... ...bana atıyor topu... Ee, ...yani orada onun için de kolay bir şey belki de... ...korktuğu için mi, yani yanlış yapmaktan korktuğu için belki de... Ee, ...orada ben böyle çok karışıyorum... Ee, ...siz böyle dediniz ama siz şöyle... ...e tamam demiş olabilirim ama ben de yanlış... ...bir şey söylemiş olurum, Biz, sen de bir şey söyle... ...yani burada bir beraber... ...bir şey yapalım... Ee, ...hep onu düşünüyorum yani... ...bazen ben de öyle bir işim olsa... <gülüyor> ...birisi bana bir şey söylese sadece... ...onu yapsam, o buradaki... ...ihtiyaç ne, orada kolaylık herhalde... ...sorumluluk almamak mı? Yani kolay, kolaylık... ...bir de... E, ...yani şey... E, Mesela, gözümün önünden kekelememin nedenini evet. söyleyeyim Biz e, zaman zaman bir oyun oynuyoruz eğitimlerde hı, Sen de gayet iyi bilirsin e, Robotlar ve e, onları kontrol edenler diye bir oyun vardır evet. hı -hı. E, Kontrol edenlere e, bir süre sonra fenalık gelir Yani böyle düğmesine bas e, kon, Robot rolüne girer birileri Radyoda anlatanları biraz canlandırmaya çalışayım Diyelim ben robot oldum bir düğmem var. Canan da kontrolcü oldu. Benim düğmeme basıyor. Ben hareket etmeye başlıyorum. Düğmeme basıyor. Duruyorum. Bir süre sonra kontrolcülerin hepsi fenalık geçirir o oyunda. Robotlarsa çok eğlenirler. Çünkü hiçbir sorumluluk yok. Ama sorumluluğun olmadığı yerde hayat da yok. Ben o roleye girdiğim zaman... E, ...tabii oyun oynadığım için eğleniyorum ama... ...hayatın içinde o role girdiğim zaman... ...hayatın içinde... E, ...robot gibi davranmaya başladığım zamanlar... ...tabii ki oldu... ...canlılık yoktu bende... ...yani... Çok güzel bir örnek bence gerçekten o canlılık yok... Yani, bir, ...bir müddet hoşuna gidebiliyor insanın ama... ...sonra da hayata katılmıyorsun sanki... Katılmıyorsun ya. Yani hayat sanki... <gülüyor> ...senin başına gelen bir şey... ...hayat halbuki hmm. senin içinde olduğun bir şey olmuyor... ...başına gelen... Hani ...o böyle. dediği için oraya gittim... ...bu dediği için bunu yaptım... ...o dediği için işte o insanları öldürdüm... Bilmem ne yani hmm. o hep birisi söylediği için... ...ve insan olarak... ...birey olarak... ...hiçbir şeyin yok... ...ne kendine ne de başkalarına... ...herhangi bir... ...zararın olmadığı gibi... ...katkın da yok... ...tabii çok da tartışılacak bir şey söylediğim... ...hani zarar dediğim zaman... Ee, yavaş. Yaşam, yaşam enerjisi yok diye. yaşam Maşar enerjisi Dözenberg, yok evet. yaşam enerjisi yok ve e, mevcut olan <gülüyor> e, şeyi de daha e, devam ettirmeye yönelik bir enerji şimdi ben şeye baktım saate baktım şarkı arasına geldik bugün e, barış e, aktivisti Vietnamlı rahip Tignata'nın kurduğu Plan Village diye bir sanga var bu e, Fransa'da ee, onların söylediği o sanganın sesini getiriyoruz onların söylediği bir şarkıyı getiriyoruz radyoya. Be thankful for all these blessings dinliyoruz. shining sun. For the wind and the rain and enough air for everyone. We've got to give thanks for all these blessings. Got to give thanks for all these blessings. For the green grass in spring and the brown leaves in fall For the winter's branches bare and the summers we've grown up tall We've got to give thanks for all these blessings Got to give thanks for all these blessings For eyes that can see, and lungs that can breathe. For bones that hold us tall, and a heart that can beat. We've got to give thanks, for all these blessings. Got to give thanks, for all these blessings. Uh -huh. For patience and kindness and the courage to take wise action And even the pain that leads to letting go and understanding and compassion We've got to give thanks for all these blessings Got to give thanks for all these blessings uh -huh. Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programında şiddetsiz iletişimin temel ayrımlarından itaat etmek, boyun eğmek mi yoksa öz deva, disiplinle ile devam ediyoruz. Ay zor söyleniyormuş Canan bu. <gülüyor> ee, biraz önce şeyi konuştuk işte boyun eğmek e, meselesini konuşurken sen örnek verdin kilodan, ben örnek verdim sigaradan. Evet. Bazı işler de var. Mesela bu boyun eğmenin bir yan ürünü de bence ertelemek. Mesela bende şeyde olur bu. Faturalarda olur. Fatura ödenecek. Son tar tarihine doğru geliyor. E, eskiden daha çok olurdu. Şimdi otomatik ödemeler var. Çok rahatladım. Hani mecburum ya ben bunu. Melimalı var ya içinde. Boyun eğerek yaptığım bir şey. Hep son güne bırakırdım. Ertelerdim. Boyun eğme halinde hep bir işleri erteleme hali de yok mu? Ben de düşünüyorum neyi erteliyorum diye. Mesela <gülüyor> sertifkanla ilgili hazırlamam <gülüyor> gereken dokümanlar var. Onları erteliyorum. Yani keyif almadan yaptığım şeyler. Yani o yapmam lazımı çevirdiğim, çevirdiğim zaman. ya yani ben bu, bu bana gerçekten katkısı olacağı. ...o bulduğum zaman tekrar canlanıp harekete geçebiliyorum ben. Ders çalışırken de böyleydi. Yani ders çalışmayı da erteleyen bir öğrenciydim ben. Son dakika sabaha karşı işte veya yedi vapuruna binerdim... ...Alman Lisesi'ne giderken yani vapurda çalıştığımı bilirdim. Çünkü devamlı böyle bir içimde bir sıkıntı, bir şey. Halbuki orada yani şu anda geriye bakıp düşündüğümde... ...ders çalışmak, ders çalışmam lazım... ...niye lazım yoksa sınıfta kalacağım. Yani halbuki daha farklı bir hedefe doğru... ...evet ben ders çalışırsam bu bilgilerle... ...büyüyeceğim, gelişeceğim... ...daha iyi bir üniversitede okuyacağım... ...kendimi yetiştireceğim gibi şeyleri düşünmüyordum. E o yüzden de ertelemek işte son dakika. Mesela üç ay vaktim var biliyorsun... ...çok önemli bir sınav ama işte son gün çalışırsın. <gülüyor> Bende de aynı şekildeydi. Şimdi aklıma geldi. Ben mesela hatırlıyorum... Ee... Ders çalışman lazım lafını ben çok duydum. Hem kendi annem babamdan hem de çevremden çok duydum. İşte ders çalışma lazım da ee, söylenen ikinci cümle nedir? Çalışmazsan sınıfta kalırsın. Çalışmazsan evet arkasından bir ceza hı. duyarsın yani. <gülüyor> evet, hatta şey yani hep olumsuz bir şey gelir arkasından. Yani meli malı ondan sonra ne olma ...tehlikesi olduğuna ilişkin bir şey gelirdi. Erken yatman lazım yoksa sabah uyanamazsın. Mesela evet. benim de çok söylediğim bir laftır bu. Büyüyemezsin. Büyüyemez. Çocukları... Yemek yemen lazım. Evet yemek yemen lazım. Büyüyemezsin. Boyun kısa kalır. Yani şeyi görüyorum. Öyle bir dil ki bu sürekli korku. Sürekli bir böyle şey sinir sistemine hakikaten... Çocukluktan itibaren bir korku geliyor. Tabii bu kadar korkuyla baş edemeyince de biz boyun eğmeyi öğreniyoruz galiba. Boyun eğmek oradan tekrar şeye bağlanabilirim. Boyun eğmek daha kolay ya. Bunlarla uğraşacağım ama boyun eğim olsun. Bilsin uyumsa sağlıyorsun birazcık da herhalde. Yani ne uğraşacağım şimdi diye boyun eğmek evet. E, evet yani şimdi küçücük çocukken ders çalış, ders çalış. E, ne yapacaksın yani çalışıyorduk biz de en sonunda. Evet. Şöyle bir şey olmuyordu. Mesela ben hiç e, hatırlamıyorum ya Deniz işte e, bunu böyle şunları şunları yaparsan ondan sonra bak ileride İngilizce öğrenirsin. Mesela İngilizce ile ilgili yeni gelen bir şey. Bana kimse İngilizce öğrenirsen şahane e, fırsatların olur. Ondan sonra işte gidersin çok farklı insanlar tanırsın. Ondan sonra yurt dışında gezerken rahat edersin. Ee, ...işte e, çok istediğin bir takım eğitimlere katılırsın... ...ve e, çok rahatlık olur senin için falan diye anlatmadı. Hı hı. Ee, şeyi hatırlıyorum... ...İngilizce öğrenirsen ya da yabancı dil öğrenirsen... ...para kazanırsın, çok iyi işin olur... ...yoksa iyi iş kazanamazsın... ...ekmek aslının ağzından midesine indi gibi lafları hatırlıyorum. Ki benim ailemden diyen yani çevremden hatırlıyorum bunları. Hiç kimse... E, ...neyin yani yaptığın şeyin hayata nasıl hizmet edeceğini... ...niye sana yapmanı söylediğini falan anlatmıyordu. Dolayısıyla boyun eğmeye, eğmeyle hep korku bir arada gitti. Ee, öz disiplin e, bence artık hani sonradan belki kendim edindiğim bir şey. Şimdi ben bir şeyleri ertelediğimde bir dakika ben bunu niye erteliyorum? Bunu yaparsam ne olacak? Nasıl bir güzellik çıkar buradan diye bakmaya başlıyorum... Bazen de yakalıyorum kendimi hala e, zorunluluktan görev bilinciyle yapıyorsam yavaş yavaş cesaretimi elime alıp o işleri yapmamaya başladım. Evet. Mesela insanlara hayır demeye başladım, yapmayacağım ben bu işi demeye başladım. Ama tabii bunu şu an bir şirkette çalışmadığım için daha kolay yapıyor olabilirim. Evet. Orada da Vivet'in kulaklarını çanına Vivet Alevi'nin e, ben kurumsal işimde çalışırken bana çok güzel bir soru sormuştu. Dedi ki hiç kimse seni zorla hiçbir yerde çalıştıramaz. Sor bakalım kendine bu işte çalışırken hangi ihtiyaçlarını karşılıyorsun? Onları bulursan daha mutlu çalışırsın diye söylemişti. Hakikaten on, onu bulduktan sonra bir buçuk yılda kurumsal hayatta devam edebilmiştim. Galiba yine döndük dolaştık Canan. ...ihtiyaçlarla bağlantıya ve canlılığa geldik. Aynen öyle. Yani aslında keyifle yapılabilecek bir eylem... E, ...mecburiyetten veya görev veya korkudan suçluluk ve utançla yapıldığında keyfini yitiriyor. Yani onu fark etmek de çok önemli ve zamanla da dirence yol açıyor ve o da erteleme. Yani dirençte erteleme gibi e, erteleyiyoruz, erteliyoruz son dakika kadar. Evet yani bu e, oyun olmayan bir şey yapma diyor ya maşallah... yani ...yaşamamızda acaba oyun tadında e, almadan yaptığımız neler var... bir ...onlara bir baksak, bir dursak, e, bir sorsak ne oluyor... ...neden böyle yapıyoruz... E, ...kendimizi yapmaya mecbur bıraktığımız senin yıllarca çalışman gibi... ...daha sonra <gülüyor> fark edip <gülüyor> işten ayrılman gibi... <gülüyor> Yani burada da mecburumu seçiyorum'a çevirmek, e, mecbur değilim seçiyorum da, diyerek yap, belki yaşamımızda daha çok oyun tadı gelebilir, daha çok keyif alabiliriz. Bir bütünlük de var yani o zaman. Yaptığın şeyden keyif alıyorsun. Evet. Bir de e, benim ekleyeceğim galiba bir şeyi ertelemeye başladığımda <gülüyor> ya da çok boyun eğerek yaptığımı fark ettiğimde ya bunu peki niye yapıyorum ve bunu yaptığımda aslında hangi ihtiyaçlarımı karşılıyorum diye sormak. Çok kıymetli geliyor bunu. Orada da karşılanmayan, yani ihtiyaç karşılamadığım sadece laf olsun ya da birileri memnun olsun diye yaptığımı fark ettiğimde de cesur, cesaretimle buluşmaya çalışmak kıymetli geliyor. Tabii dilek olay. Hayatın içinde deniyoruz biz de. <gülüyor> evet, Meli Malısız. ...günler mi dileğim? <gülüyor> evet biraz daha... ...galiba ilk adım... ...boyun eğdiğini fark ettiğiniz... ...fark etmek gibi geliyor bana... ...boyun eğdiğini fark etmek de... ...çok büyük bir adım gibi geliyor... Hı -hı. Biraz yavaşlamaya davet ediyorum. Meli alısız Davettir. Evet. evet. Her zaman başka bir seçim hakkımız vardır diyoruz. Ve bugünkü programı bitirirken tekrar bizim şiddetli iletişim Facebook ve Instagram sayfalarını hatırlatmak istiyorum. Benim empatinin gücü Deniz'in Deniz, in Deniz Sıpatar Instagram sayfası var. Aynı, aynı zamanda Deniz'in mail adresi de Deniz Deniz okunduğu gibi Sıpatar Samsun Polatlı Ankara Trabzon Ankara Rize Deniz Sıpatar Hadi, i̇yi hafta sonları. İyi hafta sonları.